Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Kaldığımız yerden devam edelim. Su hikayesini geçmiştik. Ya gavs, masiyet ehli, masiyetiyle mahcup, perdelidir. Taat ehli, ile mahçuptur. Ve sen onlardan kaçınırım ve ben onlardan kaçınırım. Bunlardan başka bir grup da vardır ki onlar ne masiyetle ne de taatla alakaları vardır. Bir şey anlaşıldı mı? Tekrar gidelim. Masiyet ehli masiyetiyle mahcup perdelidir. Yani masiyet ehli ne demek? Günah ehli ben şunu işledim, bunu işledim ben günahkarım diye mahçuptur hakka karşı Şiçaplıdır, mahcup. Hani mahcup ne demek genel halk arasında? Mahcup oldum derler. Ha öyle zannedilir genelde. Yani eksi bir iş yapmış olduğu zannedilir. Abi ki öyle değil, hiçbir ilgisi yok ondan. Şiçaplıyım ben, perdelenmişim demek. Yani o eksi fiilleri yapmak suretiyle değil, o pi fi fiiller bana perde olmuş. Hicaplıyım. Yani cama perde çekilmiş gibi dışarısını göremiyor Yani gerçek hakka ulaşmasına mani oluyor. Hicap perdeli. Mahçup demek bu. Yoksa yüzü kızardı, şu oldu, bu oldu gibi değil. Yani mahcup Genelde ama öyle kullanılıyor. Perdelendi manasına. Masiyetle mahçup perdelidir. Taat ehli taatıyla mahçuptur. Perdelidir. Neden? Hadi birinci masiyetiyle perdel olmayanladık da taatıyla nasıl perdeli oluyor insan? <gülüyor> <gülüyor> i̇şte o taat itaat gibi olan şey taat itaat etme yani şunu yap şunu yap şunu yap diye hasene diye belirtilen şeyleri yapmak taat ehli olmak oluyor. İşte bunları yaptığı sürece ve de bunun nefsine mal ettiyse eğer ben işte namazımızı namazımı kıldım. Efendim diyor ben işte şu kadar zamandan beri namaz ehliyim. Şu kadar zamandır da oruç tuttum. Şunu da yapıyorum. Bunu da yapıyorum. Allah <gülüyor> ya kime ver. <gülüyor> bir tanesini <gülüyor> Adem bir tanesi Gerçekten de çok namaz kılıyormuş, oruç da tutuyormuş ve de camide işte bir herhalde şeyde son cemaat yerinde namazını kılıyormuş veya evinde bir yerde neyse mahalbi bilmiyorum. İki arkadaş da birisi arkadaş numune olarak gösteriyor, bak diyor şu adam var ya hani yavaş konuşuyorlar diye o da duymuş herhalde şu arkadaş var ya diyor öyle bir ibadet ehli öyle bir namaz kılıyor ki diyor o kadar olur namaz kılında da hem de oruçluyum diyor <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> işte taat ehli dediği bu yani e, haşa ya, desinlerdi haşa yani kimseyi burada küçük görme gibi, İhtisa gibi bir halimiz yok Çünkü burada bunu Söyleyen Galsul-i Azam söz sahibi onun sözünü biz Naklediyoruz sadece Ve de taat ehliyle Burada ifade edilen Herhalde bunları taklidi yönde Yapanlar hakkındadır Yoksa gerçek taat ehli Gerçek itaat ehli Kamimi ise hiçbir şey beklemiyorsa şeriat mertebesinde dahi yapmış olsa bunu, cennemde onun ölçüsü neyse karşı, değiştiriyorum cennette, ahirette yani bunun karşılığını alacak. Cennemi manada fiili değişlemişse onu alacak. Cennet manasındaki fiili işlemişse onu da alacak. Allah adaletsizlik yapmasın ki onun adil birisinde ve hakim diğeri isimde hikmetle işlerini yürütür. İşte <gülüyor> Eğer kişiler benlik içerisinde iseler masiyeti de benliğiyle yaptığından taatı da benli, benliğiyle yaptığından mahşup. Yani perdeli. Hak'tan ayrı kalmışlardır. Ve ben onlardan kaçınırım diyor Cenab-ı Hak. Ben onlardan kaçınırım diyor. Haşa yani Cenab-ı Hak onlardan uzaklaştı gitti mi? Yok tabi böyle bir şey değil. İfade babında onlardan ben uzakım demek diyor. Peki kime yakınım? Bak hiç bunları düşünmeden muhabbet ehli bana yakındır Ya ben onlara yakınım. Hani diyor ya bana bir adım gelseniz ben on adım koşar, yürüyerek gelsin ben koşarak gelirim diyor. Bunlardan başka bir grupta vardır ki işte bahsettiği onlar onlar ne masiyetle ne de taatlı alakaları vardır. Yani bundan zahiren anladığımız onlar ne masiyet işlerler ne taat işlerler yani bunları işlemezler demek değil. Ne masiyetle ne de taatle alakaları vardır. Değil. Masiyet işlememeye çalışırlar. Taatı de en güzel yapmaya çalışırlar. Ama nefislerine mal etmezler. Onun için ilgileri yoktur. Yoksa siziki manada yapmamaları bakımından ilgileri yoktur değil. Ama onlara bağlamadıkları görev olarak verildiği için yaptıklarından onları e, mal olarak kabul etmezler. Yani varlıklarını ilave etmezler. Onun için alakaları yoktur onların da Hatalı kullarımı fazlı ve keremimle müjdele. Mucibini de <gülüyor> adı ve ölç almamla müjdele. Hatalı kullarımı fazlı ve keremimle müjdele. Ee, hani nasıl bir insan bir hata işlediği işte, zaman aman yarabbi der. İşte bu aman yarabbi demesi zaten <gülüyor> <gülüyor> hmm? İman. ya, imanına dönüşmüş olur. Kendisi fark etmese bile. Aman yarabbi dediği zaman Cenab-ı hani ben kırk kalplerin yanındayım, yanında bulunurum demesiyle aman demesiyle zaten hakka yöneldiğinden hak onunla birlikte olmuş olur. Yani gönlünde yani, olmuş olur. De, Hmm? Yani cehennemde olanlar var yok oradaki hüküm başka bu aman <gülüyor> eman almak vermek dünyada iken bu aman dediğin zaman burada geçerli ahirette aman dediğin zaman <gülüyor> aman zaman dünyada <dinlemez> <gülüyor> <Ben> de... <gülüyor> zebani <mi? gülüyor> zebani'nin <mi? gülüyor> zebani de ölçüsü ee, şeye göre değil can alır can yakar öyle bir sorunu yok onun yani ben bunu ayağını kırdığım zaman canı acır mı diye onun öyle bir şey yok kıracaksa kıracaktır acısın acımasın o, o, onu, o bilmiyor zaten acımanın rahmetin merhametin ne olduğunu bilmiyor Yani bilse görevini yapamaz zaten ya. <gülüyor> mucibeni de adil ve öz almamla müjdele yani yani ee, mucibini de adil ve öc almamla müjdeli. burada bir cümle düşüklüğü var herhalde yani icabet etmeyeni <gülüyor> mucibini de adil ve öc almamla müjdeli. <gülüyor> Burası zor anlaşılan bir yer anlamaya çalışalım. Şimdi <gülüyor> bir manada burası benim emirlerimi yerine getirmeyeni de ölç almamla müjdele. Yani senin emrettiğin şeyleri yapmayanları da klasik manada ölç almamla müjdele. Ama adalet içinde tabi. Buradaki düşünürsek yani bu ibare içerisinde mucibini de mucib, icabet etmek demek. Yani icabet edeni de yani benim hükümlerime icabet edeni de adil, bak adaletle ve ölç almamla müjdele. Şimdi bu kelime ters gibi geliyor buraya ama ters değil batıni yönden. Adil ve öcalmanın ne olduğunu anlamamız gerekiyor. Burayı anlamamız için. Şimdi adil dediğimiz zaman sen bana bunu yaptın ya heh, al ben de sana bunu yapayım karşılığı diye. Adalet ve öcalma. Yani intikam alma gibi. Aslında bu adalet bakın çünkü bununla müjdele diyor. İcabını yerine getirmen Yeti, icabı yerine getirilerek yapılan fiilin bir aşama sonrasından bahsediyor. Eğer <gülüyor> yapılan e, ibadet emredildiği şekilde ise ahsen ahsen'i takvim emredildiği şekilde güzel ibadetlerden ise onun karşılığı olan adaleti ver ona veririm yahut manasında mucibini yerine getirmek. Cenab-ı Hakk'ın da bu Cenab-ı Hakk'a bu, Cenab Hak bu mucib oluyor. Yani Cenab-ı Hakk'ın icabet etmesi gerekiyor. Yani kendi kendini bu icaba icaba davet ediyor. Yahut yaparım diyor. Ve öc almamla müjdele. İşte burada öc almaktan kasıt o ne yaptıysa yani icabını yerine getirdiyse ee, öcümü alırım yani o benim namımı o fiili işlediğinden karşılığını o şekilde veririm yani öc almak demek hani nasıl kıncını almak demek değil mi yani keskin bir şey söylemek değil mi işte ben öc alır gibi onun mükafatını veririm ondan haz alırım manasında ee, değişik bir şey kurgusu var burada cümle kurgusu var karıştırmasın Hı? Bakmak lazım. Karıştırmasın kafamızı. Yani Cenab-ı Hak burada öcalırım diye ibadet eden kimselerden intikam alırım manasında değil. Onların mükafatını öcalır gibi yani o şekilde veririm. Katlayarak veririm manasında. Ya da taat ehli nimetlere tezellül ettiklerinden zikrederler ve masiyet ehli tezellül edip rahimi zikrederler daha tehlik nimetleri tecellil ettiklerinden zikrederler. Yani o nimetlerde lezzet bulduklarından bahsederler. Onları zikrederler. Yani Cenab-ı Hakk'ın nimetleri şu kadar şu kadar güzeldir, şu kadar tatlıdır, bu kadar güzeldir diye bunu zikrederler. <gülüyor> Mağiye ise ehli de tecellil edip rahimi zikrederler. Yani günah ehli de o, şimdi burada tezellül etmek, lezzet bulmak. Bak, taat ehlinin nimetlerde lezzet bulması, masiyet ehlinin ise o nimetlerde zelillik bulması. Tezellül burada zelil olma manasına. Zelil olduklarını anlayıp rahimi zikrederler. Ama ya Rabbi sen bize merhamet et diye zikrederler ondan bahsediyor. Ya Gavs, ağlamı halkettim, dayanamadılar, araya zulmet perdesini koydum. Havası halkettim, nuruma dayanamadılar, nur perdelerini koydum. Ya, ya Gavs, ağlamı halkettim, dayanamadılar, araya zulmet perdesini koydum. Hani <gülüyor> diyordu ya Hadesi ee, Cenab-ı Hakk'ın nurdan ve zulmetten 70 bin perdesi vardır. Bak, nurdan ve zulmetten. Yetmişer bin, yani 70 bin zulmetten, 70 bin nurdan. Hadi zulmet perdelerini anladık. Masiva denen şeyden, nefs denen şeyden geliyor da, Rahmani perdeleri nasıl anlayacağız? Müsaad-ı bir vardır, orada bir bölüm geçer. 140 bin perde var derler. Birini görmem ey erler. <gülüyor> <gülüyor> ya Gavs Ya gavs Azam Avamı halkettim dayanamadılar. Zulmet perdesi koydum araya. Yani <gülüyor> ağamdan kasıt genel e, halkı e, halkettim. E, benim zatımı görmeye dayanamadılar. Zulmet perdeleri korduk, koydum. Zulmet perdesinin en büyük bizim beşer bu elbisemiz. Yani vücut elbiseniz. Zulmetin en kalını, en koyusu. İşte bu perdeyi koydum. Eğer Cenab-ı Hak bizi <gülüyor> nurani bir şekilde e, e, getirseydi biz ona vardık Yani şimdi nasıl dayanıyoruz? İlmi manada hakikatler yavaş yavaş, yavaş yavaş, yavaş yavaş bu yoğunluk içerisinden yavaş yavaş açılmaya, sıyrılmaya, çözülmeye başladığında dayanmaya çalışıyoruz. Neye dayanmaya çalışıyoruz? Hakikate. Hani bazı sırlar vardır da herkes o sırları taşıyamaz. Şimdi burada konuşulan o kadar çok sırlar var ki taşıyabiliyoruz. Neden? Çünkü yavaş yavaş geliyoruz buraya bu anlayışa seneler geçiyor da ondan sonra geliyoruz. Şimdi herhangi bir kimse gelse sıradan burada ilk defa bir sohbet dinlemiş olsa iyi niyetiyle belki ses çıkarmaz ama bir şey anlamaz. Anlaşılmaz bir şey. Çünkü bir aşama gerekiyor. Kötü niyetli birisi gelse ya siz Kaşı toprağı Allah yaptınız. Ne biçim münkir insanlarsınız dese o da haklı. Neden? Dayanamıyor işte. Yani bu sırrı, sır da değil aslında. Sır diye bir şey yok oluyor. Her şeye ayağın. <gülüyor> i̇şte zulmet perdesini koyduğu için dayan kolaylaşıyor. Kur'an-ı Mümin. <gülüyor> kuran <-ı> Mümin. <gülüyor> allah Mümin. <gülüyor> Olsuz yer görmek yok ki. Mümkün mü, <gülüyor> ya, mümkün mü görmemek? İşte bunu şimdi avam diye, avam küçük görmemelisinde değil mi? De. Yani idrakleri orada olan anlayışları çiftlik üzerine kurulmuş. Hadi diyor çiftliğe gidelim yaşayalım. Hani diyor ki o da bir Veli, Veli Ağa'nın çiftliğine <gülüyor> gidecek <gülüyor> yaşayacak. Halbuki hep <de>, çiftlikte yaşıyoruz. <gülüyor> Farkında değil mi? <gülüyor> o tekliğe bir konuşabilsek Oldu, tekliğe ulaşınca da yalnız kaldığını zannediyor hani insan korkuyor yalnızlıktan bu sefer e, halbuki ne varsa yalnızlıkta var ne güzel şey ama <gülüyor> <gülüyor> teheccüde <hadim. gülüyor> <gülüyor> zulmet perdesi koydum ancak öyle dayanabildiler havası halkettim Havas ne demek? Havas başlangıcı. Havas duygular duyguları Duygularıyla yaşayan manasına. Bak avamda duygu diye bir şey yok. Maddi sadece. tak Taşa taş. Yani o kadar. Taş kafa diyelim. Yani ben başka şey anlamam. O bedevinin dediği gibi. Gelmiş ya Muhammed bana dinini anlat işte baskılı oruç tut param var sadece zekata kelimeyi tevhid getir bunları yaparsam cennete girer miyim girersin vallahi da billah ne fazlasını ne eksiğini yaparım. <gülüyor> tamam işte bu tamam, ter ter. <gülüyor> safiyetiyle işte ona o perdeyi zulmet perdesini koymasa daha çok yapacağı şey var dese e, çekip gidecek <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Yapmayın. gülüyor> ondan da olacak işte onu perdeliyor havas bu yani genelin biraz daha üstü yani duygusal insanlar duyguyla yaşayanlar ha, tarikat hali hakikat marifet hali değil, hat, hat, hat, evet. değil. neden? çünkü duygular hakim diğerinde madde hakim Onda ise, onlar da ise duygular hakim havası halkettim nuruna dayanamadılar onlar da nuruna dayanamıyorlar ötekiler e, Halk ettim dayanamadılar mı zulmet perdesini koydum havası hak nuruma dayanamadılar nur perdelerini koydum. Zelcan diyor Hı? Zelcan diyor. Dayanız Ha dur dur diyor. <gülüyor> Zemzem onu diyor. <gülüyor> Gerçekten de zulmet perdesini anlamak kolay da nur olan perdeleri nasıl anlayacak insan? Ya işte şeytan gelir ve yapar o deminki hikayede olduğu gibi. Sen bir namaz kıldın ama ne namaz kıldın? İşte nurdan bir perde geldi, perdeledi gitti. ve kendi açısından. İşte ben şu kadar namaz kıldım, bu kadar ibadet yaptım gibilerde. İşte bazı <gülüyor> nefisle ruh karışığı tecelliler olur. Onlara perdelerdir. <gülüyor> Veya bazı peygamber hazretlerinin hayat hikayeleriyle, evli evliullah menkıbeleriyle oyalanmak bu nurdan perdeler olur. Işte onların hayatlarına takılır orada kalır onu okuduktan sonra o hayatın hakikatine doğru nüfuz etmiş olsa o perdeyi de açmış olur ya Gavs, ashabına söyle onlardan kim bana vasıl olmak isterse benden gayri her şeyden sıyrılıp çıksın işte hüküm bu ama ne diyor bak çevrene söyle dervişlerine söyle ümmete söyle umuma söyle demiyor bakın çok orada mühim bir şey var ashabına söyle. Yani sana ve fikriyatına ve sende bulunana sahip çıkanlara söyle. Sendeki hakka sahip çıkanlara söyle. Yani mahbub olanlara söyle. Yani sırda olanlara, yani özde olanlara söyle diyor. Genele demiyor. Ya İşte Peygamber Efendimiz'in çevresindekilerine genelde bütün sonra geleceklerin hepsine ümmet dendiği gibi ama kendi asıl saadette olanlara ashab deniyorlar, sahipler deniyorlar. Gerçekten de onlar sahip olmuşlar. Onlar sahip olmamış olsalar da bugünlere bu kadar sağlıklı gelmezdi zaten din-i din İslam diğer e, peygamberlerin bakın çevrelerindekiler e, dinlerine ve peygamberlerine bu kadar sahip müsahip, sahip olmadıklarından bakın bozuldular işte sahabe-i kiram o kadar çok güzel sahip çıktılar ki olduğu gibi aynen mümkün ettiler bizlere kadar tabi'in tebe-i tabi'inden etbe-i tabi'in bugünlere kıyamete kadar gidecek olan bir asli sistem bıraktılar çok müthiş bir hadise ve biz diğer insanlardan bu yönüyle mümtazız yani ümmeti Muhammed olmak dolayısıyla çok seçilmişler mümtazız İbrahim aleyhisselam devresinde yaşayan bir insan ancak fizikiten fiziki tevhidi bilmekte bakın gerçek tevhid değil tarikat düzeyindeki tevhidi bilmekte, tevhidi efal yani fiiller tevhidini ancak bilmekte ki o zaman içinde olduğundan bunun çok farkında bile değil kavmi olarak ama bugün biz Muhammediyet gözlüğüyle, projoktörüyle oraya baktığımızda o e, kavmin anladığından İbrahimiyeti çok daha fazla ve geniş ve daha güzel anlayabiliyoruz. Bak ne kadar büyük lütuf var. Museviyet de aynen öyle. İseviyet de aynen öyle. Şöyle diyelim. Şimdi e, 8. sınıfta bir çocuk okuyor. Ortaokul son sınıf mı 8. sınıf? Orada okuyor. Şimdi o çocuğun oradaki yaşantısını kendisinde bulmasıyla Üniversite öğretmeninin 8. sınıfla bakması arasında fark var mı? Ne kadar çok büyük fark var. O çocuk sadece kendi öğrenebildiği kadarını kendisi o mertebede olduğu halde onun küllisini bilmesi mümkün değil. %60 ile ders geçiyor, %50 ile ders geçiyor. Mesela %70 ile de ders geçiyor. %100'üne bile. Ulaşsa bile ancak oranın o dersine ulaşıyor. ve Orada da tecrübesi yok ayrıca. Çocukluk aklı kadar onu anlıyor o dersi ona. Ama yukarıdan bakan onun çok daha bilinçli, çok daha güzelini anlıyor. İşte Ümmet-i Muhammed'in hali öyle. Geçmiş e, kavimlere karşı olan bilgisi o kemalatta. Ve onun için <gülüyor> Hz Peygamber, diğer peygamberlerin şahidi Ümmet-i Muhammed de diğer kavimlere şahit olacak ahirette yaptıkları iş doğruydu eksiydi gibilerdi bak. çok mühim çünkü tek bir millet var yeryüzünde Muhammed milleti ona da kavim deniyor ee, Şahadet onlara has bir şey eski kavimlerde şahadet eşhedü en la ilahe illallah yok kendi düzeylerinden imanları var sadece ama ümmeti Muhammed'in ilk şartı <gülüyor> görüyorum ki Allah vardır peygamber onun Resulüdür görüyormuş gibi diye kayıt vardır görüyormuş gibi ya ne gibisi gibi diye bir kelime yoksa orada gibini koyasın Bak tefsirci açıyorum diye kapatıyor işi. Yani, ya, dediği hazret Halimiz var. Nereye baksan hakkın veçi oradadır diyen Kur'an'ımız var. Şah damarınızdan yakınım diyen Kur'an'ımız var. E, görüyormuş gibi. E, buyur senin imanın o. Peygamber Muhammed'in gerçek ariflerin anlayışı değil ki o yazarın iman ev öyle şöyle onun halkın anlayacağı gibi bir tercüme oluyor. <gülüyor> halkın anlayacağı, hakkın anlayacağı onlar böyle şey. Allah Allah'tır o ya neyse halk da Allah'a anlayışına yükselsin. Şalkın anlayacağı gibi yaptığımızda halk orada kalmak da zaten hakkın anlayacağı gibi tamam, <gülüyor> çevirelim bu işleri de yoluna girsin. Tamam. tamam, tamam. <gülüyor> Kızım. <Kısaya. gülüyor> doğru ama. Dost doğru. <gülüyor> <gülüyor> Beni <Böyle yetiştiremeyeceğim, dert. gülüyor> <gülüyor> Biraz daha karanlık yok. <gülüyor> Göremiyorum ben. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Kendi işinden <de> acılar. <gülüyor> Eyvallah. Fazla gildik gerçekten. Nerede kaldık? Yer kalsın. Halkettim dayan, avamı halkettim dayanamadılar. Araya zulmetlerlesini koydum, havası halkettim, nuruma dayanamadım, müpeddeler koydum. Ya gaz, ashabına söyle, onlardan kim bana vasıl olmak isterse benden gayri her şeyden sıyrılıp çıksın. <gülüyor> i̇şte bütün yukarıdakilerden beri anlatılanların da özü bu zaten. De buraya getirmek için yukarıdakiler anlatılmış olduğu anlaşılıyor. Bana vasıl olmak isterse. Sizler hakkında biz ef haline mi ulaşmak istiyoruz, isimlerine mi sıfatlarına mı zatına mı ulaşmak istiyoruz? Ee, tabii ki gayemiz zatına ulaşmak ama onun da şartları var tabii böyle oraya kolay kolay sokmazlar. Sarayın bahçesine sokarlar, alt kat mutfağına sokarlar, ikinci kat misaf şey oturma yatma misafir haneye sokarlar da padişahın huzuruna kolay kolay sokmazlar. Öyle diyor, giremez hayleye di vasla evet biiyane ler aşina -y ezeli e, yarik Kadim isterler diyor. Ya, ezeli aşına ayağını yere sağlam basmış bir yar isterler diyor. Bizde de var şöyle kademe in iki sağlam ayak <gülüyor> miracı doğru <gülüyor> yolumuza çıkalım <gülüyor> inşallah benden gayrı her şeyden sıyrılıp çıksın. Yani isimlerinden sıfatlarından, fiillerinden hepsinden sıyrılsın diyor. Hani her ayet bu bize nasıl belirtiliyor? Kulillah sumezahum Yani Allah'ta geç. Artık teferruatlarla uğraşıp da vakit geçirme. Tabii onları, diğer mertebeleri küçük sayma babında değil mesele. Ama hep deminde bahsedildiği gibi meşguliyet meşgul edilen şeyde yani meşguliyette insanı yoldan eder zamanını alır yani ya da dünya geçidinden çık ki ahirete vasıtlı olasın ahiret geçidinden çık ki bana vasıtlı olasın şimdi bunlar ne zaman olacak dünyadan öldüğümüz zaman dünya geçidinden çıkacağız. Alete gideceğiz, cennete gireceğiz, oradan çıkacağız. Alet geçidinden yahut e, mahşerden çıkacağız. Alet geçidinden çıkmış mı olacağız o zaman? Bu hüküm o zaman mı gelecek meydana? Değil tabii. Bu hüküm burada yaşarken olacak. Dünya geçidinden çık demek biz buraya geldik. Burası bir geçit yeri. Eğer burada e, menzilimizi bulamazsa biz hep geçitte kaldık demektir. Yani hep yolda kaldık. Yol ehli olduk. Köprünün bu tarafında kaldık. Ve de, de, ahirete geçtikten sonra da bir daha köprünün öteki tarafına geçmek mümkün değil. Onun için <gülüyor> bu alemde iken dünya geçidinden çıkmamız, yani aslımıza ulaşmamız gerekiyor. Ki ahirete vasıl olasın. Ahiretten kasıt senin batınında gizli olan yani arkanda bedeninin arkasında ahiret dediği arkasında derken sırtında manasında değil. Görünenin özünde yani içinde gizli olanı vasıl olman için bu bedenden çıkman lazım. Bedenden çık ahiret geçidinden de çık ki bana vasıl olsun. Yani evvela bu geçit olan bedenden geçelim yani dünya geçidinden çıkalım sonra ruh yani leteş geçitten geçelim ikisi de çünkü perde olacak ondan sonra bana vasıl olursun diyor yani bütün mertebeleri geçtikten sonra hakka ulaşmak vasıl olmakla ya cisimlerden ve nefsinden çık sonra kalplerinden ve ruhlarından çık sonra hüküm ve emirden çık ki bana vasıl olasın yani vasıl olmanın ikinci halini de cisimlerden ve nefsinden çık Hayda, cisimlerden ve nefsinden çık çıkmak için bir yerde olduğunu bilmesi lazım kişinin ki oradan çıkmaya gayret et nefsinden diyor, nefsinden, diyor. nefsinden çıkıyor tabi işte işte çıkmak için öyle nefsimizi büyümemiz lazım hiç çıkma çabasında yani çıkılacak bir şeyin varlığında olalım. işte <gülüyor> İşte çıkmaktan kasıt tabii içinden çıkılmaz için içinden çıkmak var. <gülüyor> bir de kendine kendine ait olmadığını anladığın zaman zaten çıkmak var <gülüyor> orada. İşte her halükarda isimlerden ve nefsinden çık? Şimdi cisimlerden çıkmak için öyle cisimlere girmiş olmak lazım ki oradan çıkılsın. Demek ki biz girik vaziyetteyiz ki çık diyorlar. Nasıl çıkacağız oradan? <gülüyor> He? <Hı? gülüyor> eee zahirinden kurtulup onun bağıtmayla ilgili, ilgili, o şimdi yani, e, şöyle bir durum var burada. Kişi fena filah olduğu zaman gerçi buranın ifadesiyle o ifade bir başka ama cisimlerden çıkmanın e, şeysi e, izahı türünde söyleyeyim şimdi bir kimse madem ki ruhu külli ile irtibatlı bilsek de bilmesek de ruh azamla irtibatlı e, bütün varlıkla irtibatlı o halde bütün cisimlerin içerisinde kendide mevcut. Ruhtek olduğuna göre hangi mahal ve mekanda, zamanda olursa olsun her birerlerimiz, bakın bunu yukarıya çıkarken, miracı çıkarken, sena fillahtan sonraki bakabillahta kendini bütün varlıkta bulduğunda bunu idrak etmek daha kolay. Ama biz bunu bu şekilde idrak etmedendir bu haldeyiz aradaki fark bilinç veya bilinçsizlik ama burada bu bilinç var hükmüyle ifade ediliyor bütün bakın cisimlerden çık yani bütün cisimlerden çık dediği soplan manasını. tevhid tevhidet kendini o zaman tevhid ettiğin bir yer var o da senin nefsin çünkü çıkıyorsun ama bir yerde varsın Gene bir merkezim var. O da nefsim. Ha, nefsinden de çık. Yani o nefsinden sınırlanma manasına. Oradan da çık. Sonra kalplerinden de ruhlarından çık. Yani o varlıkların kalplerinden ve ruhlarından çık. Sonra hüküm ve emirden çık. Yani emir ve nehi. Yani Allah bana bunu emretti bu emirler benim üstümde bunları nehyetti bunlar benim üstümde ben bunlarla mükellefim dediğin sürece varsın çıkmamışsın çıkamamışsın çünkü onlara muhatap gördüğün zaman kendini var hükmündesin <gülüyor> o halde e, belirli bir süre en azından o mertebeyi aşmak için ben bunlarla mükellef değilim, şunlarla mükellef değilim bunlarla mükellef değilim kendini bunlardan tenzih etmek suretiyle yani yok saymak suretiyle bunlardan da çık Yani hiç varlığıyla irtibatlı bir şey kalmasın bu alemde sıfır ol ne tür? yani yok ol ki o zaman beni bulursun varlığımızda bir kırıntı olduğu halde o varlık o kırıntı bize perde olur ve biz yine hakka ulaşamayız bu kadar güzel ifadeler tekrar toplayarak okuyalım cisimlerden ve nefsinden çık yani bütün cisimlerdeki olan yaygınlığından çık sonra nefsinden de çık sonra onların kalplerinden ve ruhlarından çık Sonra hüküm ve emirden çıktı ki bana bağlı olan Dedim ki Ya Rabbi hangi namaz sana daha yakındır? O namaz ki içinde benden başkasının kalmadığı kılınanın onda kaybolduğu namaz. Demiş. İşte namazın bu değişik bir şekilde tarifi. Sürekli namaz. Salatı daim dedi bu işte elli vakit namaz bu bunun biz neresine kadar gelmişsek namazımızın adetleri o kadar 35 olur 25 olur 15 olur ama beşten aşağı izin yok yani daha aşağı inme diyor. hangi namaz sana daha yakındır o namaz ki içinde benden başkasının kalmadığı. Ee, nasıl olacak o zaman? Kalktık Allahu Ekber dedik. E, ben de var, secde de var, seccade de var. Her şey var. İçinde benden başkasının olmadığı. Hani <gülüyor> bir e, Ariflerden birisine sormuşlar. Namaz nasıl tamamlanır? O da demiş ki Namaz-ı gafilen Sehbi Namazı Namaz-ı arifan Terk-i Peki <gülüyor> Yani Gafillerin namazı secde sevih ile tamamlanır Tamamlanmış olur Ama ariflerin namazı Vücudunu terk etmekle olur işte bunun bir başka ifadesi Benden başkasının kalmadığı, e, vücudunu terk etmezse, e ben de varım diyor o zaman. E o zaman bu namaz terk-i vücudeste olmadı, bu namaz da olmadı. Oldu namaz ama şeriat mertebesinden kurt ikilik halinde oldu. Ya Rabbi sen yukarıdasın ne güzelsin. İşte ben sana ibadet ediyorum bak secde de ettim, tevazu da gösterdim sana oturdum tahliyata biraz sohbet de ettik tamam Teşekkürler. <gülüyor> Birkaç daha yap bakalım cedette <gülüyor> benden başkasının kalmadığı kılınanın onda kaybolduğu <gülüyor> Hz. <Hazreti> Şems de <gülüyor> bir gün namaz nedir diye sorulduğunda dedi ki namaz bir andır. Bütün zamanları içine alan bir andır. O namaz. Der. Diye tarifiydi. Der. Der der. der. <gülüyor> Öyle der. İçinde benden başkasının kalmadığı kılanın onda kaybolduğu, kılanın o namazda kaybolduğu, nasıl oluyor bu? İşte, Allahu Ekber dediği zaman, o sözü söyleyen hakkın ta kendisi oluyor ve buna da ubudet deniyor. İbadet ee, kulun fiili ubudette hakkın fiili ha, işte burada e, kılanın onda kaybolduğu yani kılanın yok olduğu ama orada var? kılan yine birisi var yok olduğu diyor ama orada kale gibi duran birisi var ha, işte artık onun o kimliğinden söz etmek mümkün değil hakkın orada zati zuhurun olduğu hal ha, o zaman <gülüyor> işte e, namazın kemalatı orada o miraç namazı olmakta hakkın Muhammediyet mertebesinden uluhiyet mertebesiyle olan alışverişi oluyor yani yine kendinden kendine olan alışverişi ama mertebe itibariyle hamd hakikati itibariyle bak, hamd Allah'a mahsustur Hamd da Muhammed olduğuna göre demek ki Allah Muhammed ismiyle kendini Ham ediyor. Bu Hamd'ın bir başka tarafı. <gülüyor> bir <Bilmem>, anlaşıldı <mı? gülüyor> Ahmet, Mahmut, Muhammed, Hamd hepsi bunların e, a, ha, nim, dal e, harflerinden meydana geliyor. Hepsi. Hamd, Muhammed, Ahmet Mah Mehmet, Mahmud e, Bunlar hep Hamd kelimesi kökenli Hepsi. O zaman Hamd Allah'a mahsustur Bak elhamdülillahi Hamd Allah'a mahsustur Hamd kul yapamaz Ama biz ya Rabbi, elhamdülillah Hamd ettik sana. E, diyoruz tamam Ya yühellezine amenu de böyle yapın Yani Şeriat ehline olan hitabı böyle, Allah hakikat ehline olan hitabı da öyle. Hamd ise Muhammed'den başkası olmadığına göre hamd Muhammed'e edilir sadece. Allah'a mahsustur. Allah da hamdi Muhammed'e eder. İnne'llâhe ve melâiketühû sellûn ale'n-nebî. Bakın. Allah Muhammed'e hamd ediyor. Muhammed'e şükrediyor manasında değil. Muhammed'ini övüyor. Hamd, övme manasında. Şeriat mertebesinde teşekkür yani verdin sen bana bizi teşekkür ederiz. Tarikat mertebesinde sadece övgü. Ya Rabbi sen ne yücesin. Bilmediği şey övgü ne kadar o, olacaksa o da. Ama hakiki manada hamd, hamd Allah'a mahsus ediyor. Eğer hamd Allah'a yapılır olsaydı bak elhamdülillah Allah yazardı orada. Bak Arapça kurallarına dikkat edelim. Elhamdülillah gidişe intihar Allah'a doğru olsaydı. Ama lill diyor için bak Allah'a mahsus tahsis ediliyor. Yani övgüyü Allah'tan başkası yapamaz zaten. E biz ne bilelim neyin ne olduğunu da nasıl övelim? Bir şey övülmesi için onu en güzel bilen ancak onu över. Bir motoru kim yapmışsa mühendisi bilir onun teknik yönlerini. O tarif eder. Şurada şu var, burada bu var. Bizim dışarıdan Aa, çok güzel araba. A, ne kadar güzel motor, tekerlek dememiz bir şey ifade etmiyor. Dediğimiz bir taklidi özgü oluyor. Sadece görüntüye bakarak yani özünden haberimiz yok motor nasıl çalışıyor ha ne güzel motor yapmış 180 yapıyor diyoruz ya, 180, 280 yapsın istersen bilmiyorum ki o motor nasıl çalışıyor ha o övgü değil işte <gülüyor> güzel dememiz övgü değil lafsi örgü sadece işte hakikati Muhammediye olan kendi zuhurunu e, Cenab-ı Hak o isim altında bütün alemlerde zuhura getirdiğini kendi bilir ancak nasıl getirmiş, nasıl yapmış. Biz ne diyoruz? Gördüğümüzü orada bir ağaç var mı? ağacın da ne olduğunu bilmiyoruz aslında. Ağaç diyoruz şartlanmışız. O ağacın hoca yapısı var, atom yapısı var, ruh, nur yapıları var içerideki kimyasal yapımı var. O elmayı armudu nasıl armut olarak yapıyor? Kara topraktan alıyor suyu, güneş, yağmur, bulut tepsi aynı. Yandakinde elma oluyor. Ötekinde yeşil armut oluyor. Ötekinde sarı, bilmem, kavuk karpuz oluyor. Yani ne bileyim, ne bilsin insan. Yani bundan nasıl oluyor? Övebilir miyiz? Bak şimdi o armut, ne güzel armut desek bu bizim taklidiye övmemizdir. Yani o armudu Allah'ımız bize anlatırsa ha o hamd eder işte armudu o hamd eder ha, armuda o, armudu o över yani o anlatır bize onun için hamd Allah'a mahsus Allah hamd eder başka kimse hamd edemez övemez yani bilmediğin bir şeyi nasıl öleceğim işte onun için <gülüyor> Kur'an-ı Kerim'de bahsettiğim ayetlerden Cenab-ı Hak hem hamik evet hem Hamid hem Mahmud da kendisidir. Övdüğü de kendisidir zaten. Bu alemlerde olan yaygın hali e, e, Tafsili Kur'an, fiili Kur'an'ı övmekte. E, Övdüğü şeyde kendi zuhurları olduğundan Yani hem Hamid hem Mahmud kendisi. Başkası da olamaz zaten. E yok ki zaten ne olsun başkası kimin dilinden söylerse söylesin isterse kuş dilinde yine hak kendi kendini o lisandan o mertebeden ölmektedir aynı şekilde peygamber efendimizde hak tarafından hamit ham dedilen övülen kendisi tarafından mahmud bak şimdi ama bütün insanlık e, fertleri içerisinde Cenab-ı Hakk'ı en iyi anlayan anlayan olduğundan o yönüyle Hazreti Muhammed Hamid bak Allah Mahmut. ama hem Hamid hem Mahmut Muhammed Aleyhisselam yani her iki yönden de ifade eden en kemalli halleri onlar işte ümmeti de bizler de onun taklitçiliğini yapmak suretiyle en azından bunları kelime olarak anlamaya çalışıyoruz işte hep birlikte Aynı zamanda bu her birerimizde de mevcut. Beşeriyetimizi kaldırdığımız zaman ortadan ilmi, irfani, ruhani ne derece Cenab-ı Hakk'ı idrak etmişsek o derece onu hamd etmiş oluyoruz. Yani o mertebemizden ölmüş oluyoruz. Herkesin hamdi bir başka mertebede, bir başka türlü. <gülüyor> o da bizi ölüyor. Ey benim kullarım diyor size elinde tutanı ayağında yürüyen gözünde gören olurum diyor işte bak ham diyor, kulunu övüyor yani. e, attığın zaman sen atmadın Allah attı diyor bak peygamberimizin elinde hamd ediyor övüyor onu kendi <gülüyor> peygamberin şiirini kendi şiiri olarak bize bildiriyor görüntüde ama Muhammed var Hamt edilmiş var hamd var yani görüntüde He? Ama atamazız. O da yapıyor da. He. Ama biz. Arkadaşlar da bize atmayalım fazla. <Gülüyor> ya fazla da kafası yer ayet. Dedim ki ya Rabbi hangi namaz sana daha yakındır? aslında bu namaz derken salat kastedilmekte. Salatta yapılan iş sıfat mertebesinden yapılan işi belirtmekte. Salat kendisi o. Namaza biz çevirdiğimiz onun efal mertebesindeki hareketler hükmüne indirmiş oluyoruz. Ama namazın nasıl Salat. <gülüyor> o namaz içinde benden başkasının kalmadığı, klanın onda kaybolduğu salaptır diyelim. Biz de şimdi bu anlayışlar içerisinde sohbette saatte sona ermekten her birerlerimizin o sohbet ki içinde bizlerden kimsenin kalmadığı sohbet hükmünde olmuş olsun diyelim inşallah. Dinleyen de söyleyen de müşahede eden de hakkın her birerlerimizden kendisi olsun o isimleri sıfatları fiilleri itibariyle. Salli ve sellim ve barik ala eşref Nur-i Cemil-i Mbiyevel Murselin Velhamdu illa Rabbil Alemin Cümle geçmişlerimizin ruhu için, Allah rızası için, her birerlerimizin selameti için, vatan ve memleketimizin de selameti için, Bir hürmeti, sirri, sureti, Fatiha-tın ve salavatı. Allahümme salli ala seyyidina Muhammed, Ali seyyidina Muhammed.